1938 cihana Kırşehir'in Kırtıllar köyünde geldin dediler. Babama muharrem, anam'a döne dedim sen atayı bildin dediler. Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı, elime verdi. Yeni bitirdiydim üçün en dördü. Baban gibi sazcı oldun dediler. O zaman babamdan öğrendim. Sazı Engin gönülünen Hakan Niyazı O yaşımda yaktı Bir ahu gözü Mecnun gibi çölde kaldın Dediler Zalım kader devranını Dönderdi tuttu bizi çiçek dağının İbikli köyüne gönderdi Babam saz ham Bana zil verdi Oynadım meydanda köçek Dediler ''Anam döne İbikli köyünde ölünce beş tane öğosuz yetim kalınca, beşimiz de hep perişan olunca babam gile buradan göçek'' dediler. ''Yürüdü göçümüz yozgadın kırık soku köyüne doğru bu halı görenin yanıyor bağrı, üç aylık çocuğun çekilmez kahrı bunlara bir ana bulun'' dediler yoz kadın gırık soku köyüne vardık. Bize ana yok mu diyerek sorduk. Adı arzı derler bir ana bulduk. İşte bu anadır buldum dediler. En küçük kardeşi kayıp eyledik. Onun için gizli gizli ağladık. Üstelik babamı askere eyledik. Yine yetim kaldın dediler. Zalım kader dilimizi şaşırttı. Habe verdi dalımıza, deşirtti. Yardım etti, Yozga'nın Yerköyü'ne göçüttü, biraz da burada kalın dediler. Yerköyünden Kırıkkale'ye geldik. Babam salçalar ham, biz cumbuş aldık. Kırşehir'e varınca kemanı çaldık. Aferin arkadaş, çaldın dediler. Yarın aşkıyla arttı hep derdi. Babamı bir yâre düğür gönderdim. ...başlığı çok istemişler haberini aldım, istemiyor seni yarın dediler. Kırşehir'inde yedi sene kalınca düğün düzgün hepsi bize gelince... ...ne yapsın, çalgıcı arkadaşlar yer daralınca Ankara'ya gider yolun dediler. Geldim Ankara'ya, bizim Sünetçi Veysal Usta'yı buldum... ...epeyce âleştim yanımda kaldım, bana yüz lira verdi... Bir pamuk yatak aldın, ettiysen böyle buldun dediler. Bir el kiraladım bir yerde, kaldı kağım kardeş hep kır şehirde bu aşk... ...hançerini vurdu derinde, çaresini bulamazsan ölün dediler. Yarın aşkıyla döndüm şaşkına... ...arada içerim, sizden de sır çıkmaz ya, yarın aşkına. Canan acımaz mı garip dostuna? Bunu da içeriye alın dediler. Evet Neşet Ertaş'ın sesini duyduk. Ölümünün ardından onu Emre Dağtaşoğlu ile anlayacağız stüdyomuzda. Emre abi hoş geldin. Hoş bulduk ilk sen. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Gözde. Evet açık radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir ses Emre Dağtaşoğlu ile Neşet Ertaş'ı konuşacağız bu yayınımızdaki. dakikalarda bizim için epey zor Neşet Ertaş'tan bahsediyor olmak. Ölümünden bahsetmenin zorluğunu tabii ki bir yana koyarak bunu söylüyorum. Ama onun hayatını az evvel kendisinden duyduk. Ölümünün ardından da nasıl anlatacağımızı pek de bilemezdik. Çok da esasında herkesin yaşamaya eğilimi olduğu apaçık olan o ortak ve modern hayatın dışında bambaşka bir geleneğin temsilcisi ve sesi olarak biliyorduk onu. Dolayısıyla senden... Medet umuyoruz. <gülüyor> Estağfurullah. Ama dediğin çok doğru. Yani ölümünün dışında Neşet Ertaş'tan bahsetmek gerçekten zor. Çünkü 5-10 dakikada onunla ilgili evet. bir şeyler söylemek oldukça zor. Hatta zor da değil imkansız. i̇mkansız. Çünkü i̇mkansız. Neşet Ertaş'ı sadece sıradan bir icracı, yorumcu ya da besteci olarak değerlendirmek mümkün değil. Arkasında ciddi bir gelenek var. Bu bakımdan icrasından bahsettiğimizde... Hep o geleneği de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dolayısıyla konu birden bire genişliyor. Evet. Çünkü halk müziğine aşina olanların bildiği üzere o çekiçellerin, Hacı Taşanların, Muharrem Ertaşların öğretim görevlisi olduğu bir konservatuvardan mezun. Dolayısıyla çalış üstü bundan örneğin bahsetmek istediğimizde hı hı. bu geleneği de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Konu birden bire dallanıp budaklanıyor. Onun dışında Neşet Ertaş o gelenekteki Sanatçıların dışında ciddi anlamda üretimde bulunmuş bir e, halk sanatçısı. Dolayısıyla bu bağlamda da farklılaşıyor. Üstelik sadece o gelenekteki eski sanatçılardan farklılaşmıyor. Günümüzdeki yöre sanatçılarından da bu açıdan farklı bir yerde duruyor. Evet. Bu bile başlı başına aslında bir araştırma konusu. Çünkü günümüzde Neşet Ertaş gibi bağlama icra eden, türkü söyleyen birçok kişi var. Hı hı. Fakat bunların... Neşet Ertaş gibi üretim yapamadığını görüyoruz. Evet. Yani Neşet Ertaş'ın kimisi takdidi, kimisi çok samimi takipçisi. Ama bunların üretimlerinin Neşet Ertaş'ın üretimlerinin yanında devede kulak olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu mesela Neşet Ertaş'ın aslında o babasından gelen geleneği tanımasıyla çok yakından alakalı. Çünkü bildiğimiz üzere Muharrem Ertaş Karacaoğlan'ın, Kerem'in ve başka halk şairlerini, şiirlerini havalandırıyor. Dolayısıyla Neşet Ertaş o saz şairleri geleneğine vakıf ve bu yaptığı üretimlere doğrudan etki ediyor. Evet. İzlerini görebiliyoruz. Ama günümüzde Neşet Ertaş'ı bağlama çalma üslubunda takip edebilseler de yöre sanatçıları bu kültürel arka plandan yoksun olduklarından hı hı. bunu gerçekleştiremiyorlar. Mesela Neşet Ertaş bu yüzden de önemli bir noktada duruyordu. Evet. Tabii bunun sos sosyopolitik birçok yönü vardır, tartışılabilir. Hı hı. Ama bu da başlı başına bir mesele, on dakikada konuşulabilecek bir şey değil. Evet. Hı hı. Bunlar ilk, ilk elden yapılabilecek ama tespitler ve hı hı. ciddi bakılacak, araştırılacak yerleri. Aynen hı. öyle. Yani hatta bu konuda yapılan araştırmalarda yok diyebiliyorum ben. Hı hı. Varsa da en azından bizim gibi meraklılara ulaşmıyor. Bu da ayrı bir problem. Evet. Son dönemde ama. 90'lardan sonra 2000'lerde hakkında araştırmalar da yapıldı esasında. Hı hı. Yani belli bir ilgi artışından bahsetmek mümkün mü peki? Tabii tabii ilgi artışından bahsetmek mümkün. Fakat burada bir yanılgıya düşmemek lazım. Çünkü Neşet Ertaş sanki Almanya'dan döndükten sonra ve kalandan albümleri çıktıktan sonra bu toplumda tanınmaya başlandı gibi bir evet. algı var. Bu çok yanlış. Kimi kesimler yeni hı hı. keşfettiler evet. Neşet Ertaş'ı. Dolayısıyla Neşet Ertaş yeni tanınmadı Hatta bu konuda az önce konuşmuştuk. Oğuz Aral bir tespitte bulunuyor. Neşet Ertaş Türkiye'nin ilk pop sanatçısıdır diyor. Evet. Tabi buradaki pop, pop müzik anlamında değil ama çok yaygın kitlelere ulaşan evet. ve klasik müzik dışında bir müzik icra eden kişi olarak Türkiye'nin ilk pop sanatçısıdır diyor Oğuz evet. Aral Neşet Ertaş için. Dolayısıyla e, ilginin yeni arttığını söylemek daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Neşet Ertaş'ın tanınmadığını söylemek doğru değil fakat ilginin arttığı da bir gerçek. Evet yani burada aslında ilgi artmasından da anladığımız bir biçimde onun üretiminin ya da nasıl diyelim şahsının bir piyasa değerine tekabül etmesi gibi de görülebilir belki. Belki görülebilir eskiden de öyleydi aslında hatta bu konuda da sıkıntılar vardı çünkü Neşet Ertaş'ın bestelerini o kadar çok sanatçı okudu ki o Almanya'dayken. Ama hiçbiri telif ödemedi mesela. Hı. Zaten Neşet Ertaş'ın da böyle bir talebi yoktu. Dolayısıyla eskiden beri Neşet Ertaş piyasada. Ama e, ilgi artmasına rağmen akademik çalışmalar hala çok az ne yazık ki. E, demin yine biz dışarıda konuşmuştuk hatırlarsanız. Erol Parlak şey diyor bir makalesinde. Makalenin adını hatırlamıyorum şu anda. Birçok üstadın çalış tekniği kavranılabilmesine hı hı. ve hatta aşılabilmesine rağmen... Neşe Tertaş'ın çalış tekniği henüz kavranılabilme aşamasındadır diyor. Şimdi bu sadece teknikle ve konservatuarda verilen Tabii. derslerle aşılabilecek bir şey değil. Üzerine akademik çalışmalar yapmak gerekiyor. Ne yazık ki bunun da e, ...hakkıyla yapıldığını söyleyemeyiz. Hı hı. Evet. Bir de beste konusunda ilginç olan... ...esasında bestelerinin büyük bir kısmı... ...anonimleşmiş diyebiliriz. Mesela ben... hani ...bu konunun ehli olmadığım için de bir yandan belki ama... E, ...Neşet Ertaş'ın... ...bestesi olduğunu bilmeden... ...o türkünün anonim bir türkü olduğunu bilerek sevmişimdir. Neşet Ertaş sadece icracı olarak... Belki o türkü için e, sevmişimdir o parçayı. Şimdi bu noktada aslında şey geldi aklıma. Aslında söyleşinin başından beri bu e, gelenekle olan bağlantısında nasıl gelenekten ayrıldığını ve kendine özel bir konum dediğini her ne kadar o müesseseden gelmiş olsa da konuştuk bunu besteye bağlıyoruz. icraya bağlıyoruz. E, ama şeyi merak ediyorum yani tam olarak bunu sağlayan ne oldu Neşet Ertaş'ın müzik hayatında? Çünkü e, yine çok fazla bilmeyen bir türkü dinleyicisi olarak naçizane görüşüm mesela Muharrem Ertaş'ı dinlediğiniz zaman e, sanki Neşet Ertaş biraz daha ehli bir müzik icra ediyor gibidir o bozlakta. Yani hani o gelenekten gelip kendisinin kurduğu müzik içinde çok uzatarak sordum soruyu ama tam olarak o şey neydi yani fark, fa kurduğu farklılık neydi? Bestenin ve icranın da belki yanı sıra. Aslında bu farklılıklardan bir tanesi teknik bir mesele. Çekiç Ali ve Bayram Aracı ilk defa R üzerinden çalmaya başlıyorlar e, türküleri. R üzerinden derken uzun sap bağlamanın alt kısmında transpoze ederek bu hızlı bir icrayı getiriyor beraberinde. Bu teknik bir mesele Neşet Ertaş'ın icrasını canlı olmasını sağlayan bir şey. Bir de babasının icralarını ne yazık ki son dönemde kaydedebilmişler. Dolayısıyla... Muharrem Ertaş'ın icra ettiği birçok türkü ne yazık ki kendi sesinden bize ulaşmadı. Dolayısıyla kıyas şansı pek yok. Ama söylediğin şeyde çok güzel bir noktaya temas ettin aslında. Çünkü özellikle TRT'de ve TRT'den gelen gelenekte şöyle bir ayrım vardır. Bestecisi ve söz yazarı belli olmayan eserler türküdür ama onun dışındakiler türkü değildir gibi bir yaklaşım var. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Neşet Ertaş ve mesela mahsun Şerif gibi isimler bunun çok güzel bir örneği. Mesela senin de dediğin gibi insan dinlediği zaman bilmiyorsa ya da Neşet Ertaş'ın türkülerini çok iyi bilip onun tarzına aşina değilse anonim bir türkü olduğunu düşünebiliyor bunların. Dolayısıyla bestecisi belli olup da e, yapılan eserlere türkü demeyeceğiz mi şimdi? Bence Neşet Ertaş bunun en güzel kanıtı. Yani... Bestelerinin hepsinin ona ait olduğunu biliyoruz. Ama hepsi de türkü. Çünkü bence burada temel mesele geleneğe yaslanıyor olması. Ve geleneğin değerlerini kullanarak onun içinden bir yenilik getirmesi. Evet. Yeniliği dışarıdan alıp monte etmesi değil. Neşet Ertaş'ı da sanırım büyük yapan şeylerden birisi bu. Sas şairlerine vakıf olsa da onların sınırları içerisinde kalmamış yazdığı sözlerde modern ifadeler de var. Ama bu modern ifadeler... Dışarıdan monte gibi durmuyor. Hı. Aksine e, Türk'ün içerisinde çok yerli yerinde, canlı bir biçimde evet. geliyor. Hatta biraz lafı uzattım ama Hı. şunu İçeride da söyleyebiliriz. Işte. Buradan yola çıkarak Neşet Ertaş'ın aslında kültürümüzde çok önemli bir yeri olan Sas şairleri içerisinde de yeri olduğunu söyleyebiliriz. Hı. Mesela onun şiirleri toplanıp bir kitap halinde yayınlanmadı. Ama nasıl Karacaoğlan'ın, Pir Sultan Abdal'ın, Arşık Ömer'in, Gevheri'nin şiirleri toplandıysa hı hı. aslında Neşet Ertaş'ın şiirlerinin de e, bir araya getirilip kitap halinde toplanması bence çok yerinde olur. Mahlası da garip zaten. Evet. E, aslında bir saz şairi olarak da evet. değerlendirilmesi lazım. Gözden kaçan bir nokta belki bu. Evet. Eme çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu, bu arada Neşet Ertaş'a da Allah'tan rahmet diliyorum. <gülüyor> Mekanı cennet olsun ve hepimizin de baş sağ olsun. Evet biz de tüm sevenlerini ve dinleyenlerini başsağlığı diliyoruz. Evet. Son bir parçayla belki bitirebiliriz bu bölümü. Dinleyeceğimiz parça Yar Hoyrata Tatlı Kelam Eyleme. <gülüyor> Yar hoyrata datlı, Kelam eyleme Hoyrat olan dil kıy Matı bilemez Kargayı bağınak Koyu baleme Karga olan kayıba koyu kar Kerem gibi canımlara yakmayan Mecnun gibi çile seni çekmeyen yaraşkına gözyaşları dökmeyen Ağlamayan seni Bilemez, bilemez, bilemez Yar aşkına gözyaşlar dökmeyen Ağlamayan ses Gülce malin kayıp edip Şu gönlümün ışıkını karatma Zülüflerin ya dellere Bilemez, bilemez, bilemez. Zülfürlerin ya derlerde.